Bugün buğdayın kurucu üyelerinden birini programımıza konuk ettik. Sevgili Tarhan Onur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yıllar oldu, görüşmedik. Evet. Aslında yazışıyoruz, birbirimizden haberdar oluyoruz ama program sayesinde yeniden bir araya evet, geldi. Çok, çok güzel iyi oldu. oldu. <gülüyor> çok iyi oldu gerçekten. Evet Tarhan Onur'un burada olma nedeni aslında Eğitim Sanatı Dostları Derneği Başkanı olarak stüdyo konuğumuz bu hafta. Biraz eğitimden bahsedeceğiz ve Waldorf pedagogisinden bahsedeceğiz. Tabii Türkiye'de eğitim çok büyük bir sorun teşkil ettiği için diğer sorunlarla birlikte eğitimden Eğitim Sanatı Dostları Derneği'nin de üzerinde oldukça büyük bir yük var bildiğim kadarıyla. E, çünkü e, ben de bir anne olarak e, bir şekilde e, bu sorunu çok derinden yaşıyorum. E, Evet Tarhan Hanım, Waldorf pedagojisi ilk önce Eğitim Sanatı Dostları Derneği'nden bahsetmeden önceki hı hı. E, Waldorf üzerine evet. zaten çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Çok kısa Waldorf pedagojisi nedir, ne iyi amaçlar bahsedebilir misiniz? Waldorf pedagojisi çocuğun doğasından yola çıkıyor, çocuğun doğasını gözlemliyor ve çocuğun... ...okula gitmeden önceki ilk yedi yıllık dönemde nelere ihtiyacı var ona odaklanıyor. Çocuğun bireyselliği, çocuk doğduğu andan itibaren bir birey olarak ele alınıyor. Çünkü birlikte getirdiği bir takım yetenekleri, amaçları vesairesi var. Yani Yunus Emre'nin bağlamında bir şey için geliyor, bir amaçla geliyor... ...ve o acı gerçekleştirmek için bedenleniyor, ete kemiğe bürünüyor ve yola çıkıyor... Ve bizim de onun için bütün bu isteklerini dünyaya gelme nedenini gerçekleştirmek için, yeteneklerini geliştirmek için uygun ortamı yaratmamız lazım, yaşama ortamını. Hı -hı. Çünkü çocuk ilk yedi yılda örnek alarak ve taklit ederek evet. öğreniyor Hı -hı. ve kendisi deneyimlerek öğreniyor. Çocuğa hiçbir şey öğretmenize gerek yok aslında. Sadece belli bir ritimle düzen sağlayacaksınız hayatınızda bir de... Etrafındaki ve işte sizin yürümenizi görecek, yürümenizi taklit edecek, konuşmanızı duyacak, konuşmanızı taklit edecek başka bir şeye ihtiyacı yok. Yani çocuğun kafasına bilgi sokmaya falan ihtiyaç yok. Sadece görerek, deneyimleyerek, yaparak öğrenecek. Her şeye eliyle dokunacak, her şeyi tadacak ve eliyle kavradığı şeyler sonra zihniyle kavrayacak. Bütün hepsi bundan ibaret. Aslında çok basit. Evet. Bu basitlik zor geliyor. Zor geliyor. Şu Çünkü hep müdahale etmek. Evet, sürekli. istiyoruz. Hep kontrol evet. etmek evet. istiyoruz. Tamam. Çağımızın hastalıklarından biri tamam. zaten bu. Peki yedi çok geç diye bir şey dolaşıyor etrafta. Ne diyorsunuz? Evet, tabii. Şöyle bir şey var tabii. Bu elektronik hızlanmayla birlikte Hı -hı. gerçekten zaman çok hızlı akmaya başladı. Hı -hı. Her şey hızlandı. Ve çocuklarda da daha erken puberteye girme, daha erken her şeyi isteme. Çünkü görüyor etraf, ortam bunu Algıları istediyor. Açık. Fakat çocuğun fiziksel bedeni, ruhsal bedeni henüz bunlara hazır değil aslında. Hmm. Onun için pek çok çocukta biliyorsun otizm var, evet. ADHS yoğunlaşma güçlükleri çekiyorlar. Bütün bunların nedeni bu hızlanma aslında. Çocuğa zaman tanımak lazım. Hmm. Çocuğa muhakkak zaman tanımak lazım. Bizim çocukluğunu yaşama hakkı diye bir dizimiz evet, bir var. Evet var. Bahsedeceğiz birazdan. Aha. Orada da yani çocuklarımıza zaman tanıyalım lütfen okula gidinceye kadar. En azından 6 yaşına kadar rahat verelim çocuklara. <gülüyor> <gülüyor> Kendileri öğrensinler. Evet bir de böyle altyapısı sağlam olsun. Aman ileride güçlük çekmesin diye. Tabii daha anne babalar da olur. biraz çaresiz hissediyorlar. Ama daha ki. sağlam olacak. Hı -hı. Yani çocuğa zaman tanınırsa çocuk daha sağlam oluyor. Çünkü özümseyerek öğreniyor. Hı -hı. Öteki türlü dolgu maddesi. Tak tak tak tak huni ile kafasının içine bilgi akıtıyorsunuz gibi Acaba oluyor. Acaba bugün gençliğin içindeki bu umursamazlık ve e, bana neciliğin nedeni bu kadar çok yükleme Çok olabilir. fazla. Evet. Uyaranlar çok fazla. Hı -hı. Seçme yapamıyor. Bir, Şimdi anneler modern eğitim sanıyorlar. Her şeyi çocuğa soruyor. Üç yaşında çocuğa bunu giyecek misin? Bunu ister misin? Oraya gidin. Bu değil ki. Önemli olan çocuk zaten anneye bağımlı. Çocuk anneyi örnek alıyor. Tamamıyla güveniyor ona. Çocuk ilk e, yedi yıl dünya iyi olarak inanarak geliyor zaten dünyaya. Onun için çocuğu bütün bunları sorup çocuğu böyle ikircik arasında bırakmaya gerek yok. Çocuğa işte şunu giyelim, buraya gidelim, şunu yapalım filan. Ama üç yaş civarında zaten bir inatlaşma yaşı oluyor tabii. biliyorsun. Evet. Orada da işte fazla üstüne düşmemek var var? gerek. Evet. Şu var, bu var. Evet. Bir takım. Evet, çok incelikli <gülüyor> tabii ki. Evet, yani evet. evet. Sanat gerçekten. gerçekten. Yani zaten eğitim evet. sanatı. Dostları, derneğin adı da hı hı. eğitim sanatı dostları. Derneğin e, aslında kuruluşu e, Waldorf girişiminin e, 2008'de e, kurulmasıyla değil mi? Temel oradan evet, başlıyor. Sonra evet. nasıl e, gelişti e, derneğin kuruluşu ve neler yaptınız bugüne kadar? Biz zaten alternatif eğitim derneğinde birkaç arkadaş beraber Pınar Hacaloğlu, Şule vesaire bir, bir takım arkadaşlar Sıdıka çalışıyorduk. Fakat sonra şeyimiz daha Waldorf'a yöneldi, ağırla odaklandık. Onun üzerine o gruptan ayrılarak bir Waldorf girişimi kurduk. Sonra bir sempozyum yapalım diye düşündük ve bir altı ay çalıştık gerçekten ve 2009 Mart'ında bir sempozyum yaptık ve yedi öğretmen hem sanat dersleri hem uygulamalı dersler yani hem de teoretik kuramsal dersler yaptık. Hı hı. Tanıttık. 200 kişi katıldı. Çok büyük bir rakam. Çok Bu dünyada rakam görünmemiş. Evet. Çünkü Waldorf Türkiye'de hiç bilinmiyor gibi. Yani çok işte. belli bir evet. çevrede ancak duyulmuş Tabii bir. Tabii Waldorf adı ve Waldorf Hı -hı. düşünce tarzı diyeyim ya da yaşam biçimi hepsi bir arada koruma altında. Hı -hı. Onun için birisi kalkıp ben Waldorf okulu açıyorum diye parayı ortaya koyup Hı -hı. bir Waldorf okulu açamıyor. Evet. Yani biz bir Waldorf girişimi kurduk, eğitim sanatı dostları derneğini yaptık ama şimdi örneğin kurulmuş olan yuvalar ve oyun grupları da 3 yıl geçirmek zorundalar bu yöntemleri uygulayarak. Ancak ondan sonra biz müracaat edeceğiz ve gelip bakılacak Gerçekten çeşitli zamanlarda hakikaten yani. Waldorf mu uygulanıyor diyor. Ondan sonra Waldorf adı taşınabiliyor. Çok büyük bir sorumluluk Çok o zaman. Çok büyük evet biz ama şimdi ben geçen hafta... Merkezlerindeydim Misviçre'de. Yani derneğimiz bir çatı organizasyonu olarak kabul edildi. Çok güzel bir müde. Evet. Ve herkes bize başvurarak yön göstermemizi isteyebilir. Nasıl çalışacağını sorabilir. Yeniden bir seminer açacağız. Hem eğitmenler evet. için hem öğretmenler için. Ee, daha önce bir seminer yapmıştık. Bir seminer yaptık. Bu 200 kişinin katıldığını söylediğiniz. İşte zaten derneği 200 kişi katıldıktan sonra sempozyuma Baktık ki hiç eğitmen yok. Nasıl evet. Waldorf uygulanacak? Onun evet. için bu pedagojiyi öğrenmek üzere meslek sahibi de olan insanların özellikle öğrenmesi için bir sürü ana sınıfı evet. eğitmeni var. Zaten Öğretmenler öğretmen, var. eğitmen evet. olan insanlar. O insanlar da çok katılan oldu. İstanbul Erkek Lisesi hı hı. Eğitim Vakfı'nın okulun bize çok güzel yardımcı oldu. Odalarını açtılar, sınıflarını. Hala işbirliğimiz devam ediyor. Ve 2 yıllık bir seminer yaptık. eğitim eğitimi semineri. Hafta seminer. Evet, hafta sonları 600 saatlik bir seminer. On evet. orayı bitiren arkadaşlarımızdan 12 kişi dışarıya gittiler. Biz aracılık ettik. Orada 15 gün staj yaptılar Waldorf yuvalarında. Nasıl yani. uygulandığını gördüler. Döndüler şimdi bitirme ödevlerini yazıyorlar. Hmm, yani birkaç Waldorf bir eğitimini öğrenmiş insanımız olacak gelecek yıl. Ondan sonra gelecek yıl ikinci bir seminer açacağız. Ama bu kez ilk senesini seminerin hem eğitmenler için hem öğretmenler için, ilkokul öğretmenleri için... Waldorf pedagogisinin temellerini, ana hatlarını anlatan bir program hazırlamak istiyoruz ki... Hı hı. ...hızla çünkü ö, veliler evet. okular ya... <gülüyor> Ne olacak peki gerçekten diyorlar. Öyle, evet. Gerçekten öyle. O kadar karışmış durumda ki evet. e, sistem o yüzden e, acele de etmek lazım. Hı -hı. Ya. <gülüyor> Biz daha aslında <gülüyor> e, Ali şimdi 13 yaşında. Evet. <gülüyor> Oğlum e, daha Ali ilk doğduğu zamanlarda Tarhan Hanım evet, sizle konuşuyorduk. E, eğitimle ilgili. O zaman Hı -hı. E, zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. ve evet. <gülüyor> e, Bir an önce evet ama bir altyapı oluşmuş durumda anladığım kadarıyla. Evet Bayağı çok iyi Öğrenen arkadaşlarımız Hı -hı. var tabi evet. burada var İstanbul'da var Bodrum'da var şimdi Küçükkuyu'da bir oyun grubu oluştu. Evet e, onlardan bahsedeceğiz evet. biraz içerikten bahsetmek istiyorum tabii. bir müzik arası verelim Hı -hı. isterseniz daha sonra tabii. sohbetimize devam edeceğiz. In some high, greedy ties The swallowed white remained of your pride A cat's eye silhouette against the sunset copperhead Well, no one's gonna climb Well, no one's gonna climb No one's gonna climb the sand By the deep six At six fathoms I'm slowly Sinking down I'm slowly Sinking down I was always Holding my breath As if there wouldn't be any left After you took to my Siphoned my blood. Don't believe I will climb the sounding line By the mark at two feathers By the deep six at six feathers My heart and I decide to drown My heart and I Evet, bir müzik arası verdik. Sohbetimize devam ediyoruz. Eğitim Sanatı Dostları Derneği Başkanı sevgili Tarhan Onur'la. Ee, Tarhan Hanım, e, Waldorf Pedagojisi eğitiminden bahsettiniz. Bir seminerden bahsettiniz. iki yıl süren. Evet. E, şimdi önümüzdeki e, haftada bir seminer olacak evet. ama o seminerde geçmeden önce e, bu iki yıl süren seminerde eğitici eğitimi seminerinde... E, ne öğretmeni yetişiyor ve nasıl bir içeriği var bu seminerin? Evet. Bu seminerlerde aslında yuva döneminde yani iki buçuk üç yaşlarında yuvaya gelme yaşına gelen çocuk okula gidinceye kadarki dönemde yuvada bu çocuklarla Waldorf pedagogisi bağlamında nasıl davranılır bunu öğrendiler. Hı hı. Waldorf pedagogisinin temellerini öğrendiler. Çocuğa odaklı bireyselliğini tanıyan Göz hizasında temas kuran bir eğitim nasıl olur onu öğrendiler. İşte bu eğitimin başlıca ögeleri olan ritim, hı hı. gündelik yaşamın akışı nasıl yuvada ve bir de kendini yetiştirmeye öğrenmeleri gerekiyor tabii. Çünkü aslında Waldorf pedagojisi özellikle eğitmenden çok şey istiyor. Evet. Bir müfredat programı yok. Öyle mi? Çocuğa hayır şey. çocuğa öğret şunu öğretin bunu öğretin onu öğretin diye bir şey yok. Hmm. Bu hangi toplumda yaşıyorsa o toplumda genel geçer olarak o çocuğun çocuğun genel gelişim sürecine göre ne öğrenmesi gerekiyorsa zaten biraz önce sözün ettiğimi ortamı yaratınca öğreniyor evet. çocuk. Fakat özellikle bir kere doğallık çok önemli. Hmm. Örnek bütün, olmak bütün çevresi çocuğun bir kere doğal, Hı -hı. doğal boya duvarda, doğal evet. tahta, ahşap malzeme, kozalaklar, dallar, taşlar, kestaneler, cevizler, oyuncaklar bunlar. Çocuğun ortalıkta plastik oyuncak diye bir şey yok bir kere. Hı -hı. Sonra her şey çocuğun bedeninin oranlarına göre uygun olarak, düşünülmüş olarak düzenleniyor. Düzen çok önemli. Çocuğun düzene ihtiyacı var gerçekten de. Yani her türlü serbest oyunu oynuyorlar, dağıtıyorlar. Fakat sonra toplanıyor. ama Ve öğretmenin ya da eğitmenin diyelim hadi gelin topluyoruz demesine gerek yok. Hep örnek olarak yani bu bilinci hep tutmalı hmm. içinde. Kendi tutarlılığı olmalı içinde ki eğitmenin. Kendisi oturup onları toplamaya başlayınca, oradaki örtüleri, bezleri, çocukların uyguladığı şeyleri katlamaya başlayınca, birisine uzatıp birlikte şöyle hani çarşaflar evet. bizim, onun gibi yapmaya başlayınca bir sürü çocuk zaten yapmak istiyor. Sonra haftanın belli günlerinde ritmik bir düzen sağlıyor eğitmen. Hı hı. Belli günde mesela birlikte ekmek yapılıyor. Evet. Belli günde birlikte resim yapılıyor, belli günde... Çocuk tabii ki çok meraklıysa bir, yer, bir yerde duruyor malzemeler. Gidip orada resim de yapabilir ama her şeyin zamanı var. Hı hı. Gündelik akışı sağlıyor öğretmen. Sonra çember oyunları var, parmak oyunları var, tekerlemeler var. Tabii bizim bunların hepsini tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü evet. o kadar çok yanlış şeyler öğretiliyor ki hepsi öğretici illa. Evet. Yuvada yapılan <gülüyor> her şey öğretici. Yani bundan kurtulmanın imkanı yok sanki. O zaman sanki. da şöyle oluyor değil mi? <gülüyor> Biri söylüyor ve biz yapıyoruz. Evet. İnsanları yetişiyor evet. o zaman. Yani robotlaşıyor <gülüyor> insanlar. Evet, evet. gerçekten ben... yaratıcı, sorgulayan, i̇şte arayan oldu. bireylerin evet. yetişmesi için çok ihtiyaç evet. var. Yani için. iş hayatına çıkıyor çocuklar sonra, yaratıcı değil hiç kimse. Hep birisinin onları yönlendirmesi, yol göstermesi gerekiyor. Oysa... İlk yedi yılda, altı yılda diyelim peki. Hı hı. Yani şimdi gittikçe düşüyor ama evet. o zaman çocuğa zaman tanıyıp çocuğun fantazisini geliştirmesi için imkan yaratılırsa o. Bir de her gün doğaya çıkılıyor. Evet. Her gün bahçede oynanıyor. Yani yağmur yağıyor, kar yağıyor, çocuğun üşür, üşür. <gülüyor> çamur olmasın, üstü bilme, böyle bir şey yok. Her gün çamura çıkacak, çamurda yuvarlanabilir. Ona göre kıyafet getireceksiniz, vereceksiniz. Hı hı. Hı hı. Her gün ormanda yürürler mesela Almanya'ya örnek alan Danimarka'yı ya da İtalya'yı. Çocuklar daima doğaya giderler, yürürler ya da bir parka giderler. Büyük bir park varsa, orman varsa daima evet. işte oradaki böcekler, çiçekler... Şimdi örneğin belki bizim büyüklerin arasında bile neyin hangi ağacın ne ağacı olduğunu bilen kalmadı. Gerçekten Yere öyle. düşmüş yapraklar hangi ağacın yaprağı bilen yok. Çiçeklerin isimlerini bilen çocuk yok. Evet. Renkleri bile zor öğreniyorlar. Aslında durum çok kötü. Çok vahim. Çok domatesin ağaçta yetişmesinden evet. çocuklar var ne yazık ki. Evet. Yani bu e, çok çok büyük bir e, problem gerçekten ama bir yandan da eğitim sanatı dostları derneği gibi Hı -hı. ve başka girişimler de var Tabii. Türkiye'de mutlaka evet. işbirlikleriniz vardır. Evet. E, bununla uğraşan e, insanların olması da umut verici Hı -hı. gerçekten. Evet. E, Kazdağlarında bir girişim var, var başladılar. Sanıyorum, evet, çok güzel oldu. Evet, evet, orada bir anayolklama yapıyoruz. Evet. evet, oluşumu var. Amerikalı Bodrum'da, bir Waldorf hı. eğitmeni geldi, orada çalışıyor, çalışıyor. beraber Tuğba ile. Evet. Hı hı. Bodrum'da bir Bodrum'da bir girişim, bir girişim var. O yuva girişimi olarak var. Melania'nın, bir de Funda arkadaşımız bizim seminerimizi çok. İki yıl boyunca hı hı. ziyaret etti. Hamileyken, bebek emzirirken. <gülüyor> <gülüyor> o da bir oyun grubu kurmak üzere. Hı hı. Ve çok e, iyi öğrendi. Bir de İstanbul'da galiba şimdi. Başka İstanbul'da, bir de bir hı hı. oyun grubu oluşumu hı hı. var. Çekmeköy'de bir yuva var. Hı hı. Ve orada Hasret Özata var. Hamburg'dan geldi. Hı hı. Gerçekten bir Waldorf eğitmeni. Çok evet. yani yuvanın görüntüsü ve çocukların mutluluğu... Aniden değişti. 4-5 ay içinde her şey bambaşka oldu. <gülüyor> ne kadar güzel. Evet, evet. Bunu görmek bile gerçekten umut verici ve çok güzel. Evet bir başka okul mümkün e, grubuyla Olsun, da evet. işbirliği yapmayı <gülüyor> istiyoruz tabii. Kendileri zaten bizden bir çalışma yapmamızı istediler ve Waldorf eğitiminin temellerini öğrenmek istiyorlar. Kendi eğitmenlerini ve öğretmenlerinin öğrenmesini istiyorlar. Umarım... ...dokun evet. bir program yapabileceğiz. Umuyorum. Ee, evet. Bir de e, önümüzdeki... E, ...yani yarın ve öbür gün... ...cumartesi ve pazar evet. günü... E, ...bir seminer olacak İstanbul'da. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bu iki yıllık seminerden sonraki yıllarda, 2011'den sonra... ...her yıl dört... E, ...hafta sonu... ...dört kez... ...iki gün üst üste... ...derinleşme seminerleri yapmaya başladık. Şimdi... 2013'te de dört kez yapacağız hatta beş kez. Birinci seminerimizi Şubat'a yaptık. Şimdi 12 duyu üzerine çalışacağız ve çocuklarla müzik nasıl yapılır ve müzik terapisi hakkında çalışacağız. İki tane doçentimiz geliyor Almanya'dan evet. E, katılım e, açık mı? Yoksa bir, hala var mı bir kontenjan? Yoksa Vallahi yani, aslında de... 25'ine kadar da ama eğer hakikaten ilgi duyan birileri varsa tabii Hı -hı. derneğimize müracaat edebilirler. Evet. E, programın sonuna doğru derneğin iletişim e, evet. bilgilerini vereceğiz Hı -hı. ama çok kısa kitaplardan, yayınlarınızdan evet. bahsetmek istiyorum. Gerçekten ee, çok güzel yayınlar. Daha yüksek kavrayışın basamakları. Rudolf Steiner ki okulunun evet. kurucusu. Tabii bu evet. evet. Çocuk eğitimi. E, çocukların neye ihtiyacı var? Çocuk eğitim sağlık. Diye yayınlar var. Evet. Ee, Rudolf Steiner'den de biraz kısaca evet bahsedip e, yayınları da nereden bulabilir e, dinleyicilerimiz? Ondan da söz edebilirseniz. Elbette. Rudolf Steiner Avusturyalı bir felsefeci. Hı -hı. Ee, gençliğinde okumak için onun döneminde yani 20. 19. yüzyılın sonu 20. yılın başlarında yaşadı. 1925'te vefat etti üniversiteye giderken para kazanmak için dersler veriyor özel dersler evlerde zenginlerin evlerinde. Bu arada bir e, hidrosefali bir çocuğa da ders veriyor bir ailede. Hmm. Ve o çocuğu okur yazar liseyi bitirir ve üniversiteyi kazanır hale getiriyor. Evet. Ve bu ...çalışması sırasında kendisi gözlemleriyle belli bir sistem yaratıyor Hı -hı. işte. Bütün bu şeyin temeli aynı zamanda oradan. Bir de zaten çocukluğu doğada geçtiği için babası demir yolcu... Hı -hı. ...bir istasyon şefi yani işte makasları evet, ve şeyleri evet. yapan... ...doğada yaşadığı için orada doğada dolaşan birisinden... ...bütün doğallığı, bitkileri, sağlığın nasıl korunduğunu öğrenmiş... Ve Rudolf Steiner daha sonra işte 1907'den itibaren de sürekli Avrupa'yı gezerek İngiltere, Almanya, Kuzey ülkeleri dersler veriyor. 1919'da ilk Waldorf Okulu Almanya'da açılıyor. Evet ve bugünlere ee, kadar bugünlere geliyor Bugünlere kadar geliyor evet. E, yayınlara... Bütün dünyada yaygın. Şimdi ben evet üç tane kitabını Kitap çevirdik. Var. İki tanesi özellikle eğitimle ilgili. Şöyle bir şey de var, Rudolf Steiner'i okuyamıyoruz diyor insanlar genelde. Çünkü çizgisel, lineer yazmıyor. Spiraller halinde yani döne döne içine giriyorsunuz yazılanların ve birlikte düşünmeniz lazım. Yani hapçık şeklinde değil kitaplar. Onun için belki dikkatlice okunursa ve gruplar halinde okunursa aslında çok yararlı oluyor. Biz okuma günleri de yapıyoruz. Öyle İsteyenler mi? katılabilir tabii. Bu kitapları tekrar tekrar okuyoruz. Çünkü her seferinde yeni bir şey çıkıyor. Derneğin iletişim numaralarını da verirseniz mutlaka iletişime geçmek isteyenler olacaktır. Tabii. VVV e, Eğitim Sanatı Dostları Ork olarak girebilirler. Orada üyelik için, kayıt için e, bir takım yazılarımız da var. Dernek genel sekreterimiz var Derya Şimşek. Hı hı. Şimdi onu ezbere bilmiyorum galiba. Evet ah. yani web sayfasından bir Oradan şekilde bulabilirler. Evet tabii. Çok teşekkürler Tarhan Hanım. Ağzınıza ben çok sağlık. Teşekkür daha uzun uzun konuşmak isterdim ama bundan sonra eminim başka, sefer. başka seferlerde de daha geniş Biz geniş. De derinleşiriz. Evet derinleşiriz. Evet. Daha derinleşebiliriz <gülüyor> evet. başka programlarda. Bu bir giriş olsun o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet programımızı kapatmadan önce sevgili Viktor'u anıyoruz. Sevgili Viktor Ananiyans Buday Hareketi'nin. Lideri ve Buday Derneği'nin e, kurucusu sevgili Viktor Ananiası iki yıl önce 3 Mart'ta e, yitirmiştik. E, aramızdan ayrılışının ikinci yılında Bodrum Bitez'deki kabri başında ve kurucusu olduğu Şişli ve Kartal 100% ekolojik pazarlarda e, anacağız. E, pazarlarda e, saat 11'de anma olacak. 3 Mart'ta yine Bodrum Bitez'de Kabri başında saat 11'de anma gerçekleştirilecek. Yine ekolojik yöntemlerle inşa ettiği Kaz Dağları'ndaki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde de bir anma gerçekleştirilecek. Sevgili Viktor'un yaşamı, eserleri ve bu yazılarıyla, geride bıraktıklarıyla ilgili olarak www.viktorananiyans.org web sitesinden onunla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Yaşam Dönüşümdür isimli bir kitabı. Geçtiğimiz yıl Doğan kitaptan yayınlanmıştı. Kitabı da zaten hem Viktor hakkında hem de Buğday Hareketi hakkında geniş bir şekilde fikir veriyor. Evet. Başka bir duyuru daha yapmak istiyorum. Bu yıl yine pazar günü 3 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Rantalya Maratonu'nda yerli atalık tohumlarımız için adım adım oluşumu destek verecek. Ve bu yıl yine Rantalya koşusuna doğa koleji öğrencileri de Yerli tohumlara destek vermek için e, adımlar atacaklar. E, adım adım oluşumun, oluşumun desteğiyle e, yürüttüğümüz tohum takas ağı kampanyası ve Rantalya Maratonu hakkındaki bilgiyi e, www.bugday.org sayfasından edinebilirsiniz. E, evet her zaman olduğu gibi programımızı e, bugün Bakırköy'de cumartesi günleri şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da kurulmakta olan yüzde yüz ekolojik pazarları pazarları sizi davet ederek kapatmak istiyorum. Hepinize hoşçakalın, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.